Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz zaman zarf fiil eklerinden acağı zaman eki. Acağı zaman eki, iki cümleyi birbirine bağlar ve ana cümleye ait, yüklemdeki eylemin meydana geldiği zamanı bildirir. Örneğin, Eve gelmeyeceğin zaman mutlaka haber vermelisin. Ders çalışacağın zaman ilk olarak ne yaparsın? Suçun onda olduğu anlaşılacağı zaman başını önüne eğerdi. Selim, yatacağı zaman mutlaka süt içmek ister. Siz üniversiteye başlayacağınız zaman lütfen bana haber verin. Şimdi okuyacağımız diyalog acığa zaman zarf fiil eklerinin cümle içinde kullanımına dikkat ederek dinleyiniz. Şikayet Gel teyzeciğim gel buyur otur. Söyle bakalım var şikayetin? Sorma oğlum sorma. Benim şikayetim çok. Teyzeciğim tamam. Bütün şikayetlerini söyle ama daha çok midendeki şikayetleri söyle. Tamam oğlum. Sabah tam kalkacağım zaman bir de akşam yatacağım zaman midemde bir yanma oluyor. Merdivenden çıkacağım zaman kalbim çarpıyor. Otururken ayağa kalkacağım zaman bütün gücüm bitiyor. Kalkmakta güçlük çekiyorum. Peki teyzeciğim yatacağın zaman yastığını yüksek mi istiyorsun alçak mı? Yastık yüksek değilse midemden acı bir su geliyor. Onun için yastığı yüksek kullanmak zorundayım oğlum. Peki çay içeceğin zaman limonu çok kullanıyor musun? Kullanıyorum tabii oğlum. Kolesterolüm var. Limon düşürüyor diyorlar. Ben de boş yemiyorum limonu. Çay içeceğim zaman bol bol bardağıma sıkıyorum. Peki teyzeciğim sonrasında yanma oluyor mu? Vallahi oğlum benim midem her an yanıyor. Onun için çaydan sonra da yanıyor tabii. Tamam teyzeciğim, şimdi yazacağım bu tahlilleri yaptırdıktan sonra yanıma geleceksin. Sana yemek yiyeceğin zaman, uyuyacağın zaman nelere dikkat etmen gerektiğini söyleyecek ilaç yazacağım, tamam mı? Tamam oğlum, benim bu mideme bir çare bul. Ne geceleri uyuyabiliyorum ne gündüzleri rahat edebiliyorum. Tamam teyzem benim, tamam. Ben size şifa olacak ilacı vereceğim şimdi. Sağ ol oğlum, Allah işinde gücünde kolaylık versin. Sağ ol teyzeciğim, sağ ol, hoşçakalın. Şimdi konuşmada geçen acağız zaman zarf fiil eklerinin cümlelerini tekrarlayalım. Sabah tam kalkacağım zaman, bir de akşam yatacağım zaman midemde bir yanma oluyor. Merdivenden çıkacağım zaman kalbim çarpıyor. Ayağa kalkacağım zaman bütün gücüm bitiyor. Yatacağın zaman yastığını yüksek mi istiyorsun, alçak mı? Çay içeceğin zaman limonu çok kullanıyor musun? Çay içeceğim zaman bardağıma bol limon sıkıyorum. Yemek yiyeceğin zaman, uyuyacağın zaman nelere dikkat etmen gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi de bir metinde geçen Acağı Zaman zarf fiil eklerinin kullanımına dikkat edelim. Ana Gibi Yar Olmaz Yasin işe gideceği zaman uyanamaz, akşamları da uyumak bilmezdi. Annesi bu duruma hep üzülür, onu sürekli uyarırdı. Oğlum işe gideceğin zaman bari erken uyu. Sabah seni uyandıracağım diye mahvoluyorum. Akşam yatıp uyuyacağın zaman kendine iş çıkarıyor, bir türlü uyuyamıyorsun. İşlerini gece olmadan hallediver. Yasin, annesinin bu şikayetlerini hiç kulak vermez. Her cümlesinin ardından, tamam anneciğim, benim melek anneciğim der, onun susmasını sağlardı. İşe gittiği zamansa yol boyunca karşılaştığı herkese bir laf atar, onlarla biraz eğlenir, nihayet işine ulaşırdı. Masasının başına oturmasıyla telefona sarılır, her zaman yaptığı gibi telefonda çaycıyla kısa bir muhabbet eder, çayını isterdi. Büroya en geç o giderdi. Akşam çıkacağı zamansa herkesten sonra çıkardı. İşe başlayacağı zaman öncelikle Nilgün Hanım'ın masasına bıraktığı dosyaları sayar, işe koyulurdu. Çalıştığı zaman kimseyi duymaz, sadece işiyle ilgilenirdi. Biriyle konuşacağı zaman elindeki dosyayla işini bitirir, diğer dosyaya geçmeden konuşurdu. Prensipli olması bütün arkadaşlarının dikkatini çekerdi. Öğlen yemeğe çıkacakları zaman Yasin'in son dosyayı kapatması onlar için bir çeşit öğlen paydosu ziliydi. Yasin son dosyayı kapatıp esprilerine başladığı zaman büroya bir neşe dolardı. O konuşacağı zaman genelde herkes susardı. Yasin yine muzip bir şey söyleyecek, herkesi kahkahaya boğacaktı, bunu biliyorlardı. Öyle tatili bitip iş başlayacağı zaman mısasının çekmecesinden sakız kutusunu çıkarır, Herkese ikram eder, en son kendisi de bir tane alıp yeniden dosyalara gömülürdü. Kafasını kaldırdığında saat yedi olmuş, artık ihtiyar annesini özlemiş olurdu. Bürodan çıkacağı zaman iş yerinde hiç kimse kalmazdı. Yavaşça kalkar, paltosunu giyer, büroyu sıkı sıkı kilitler, evinin yolunu tutardı. Vapura bineceği zaman bileti elinde olur, hemen ulaşabilsin diye cebine atmazdı. Vapurdan indiği zaman yürüyeceği çok yol vardı. Bakkala uğrar, ekmek alır, manavdan meyvesini alır, ak saçlı annesine yetişmeye çalışırdı. O gün yine benzer bir gün yaşamış, akşam evin önüne gelmişti. Zile basacağı zaman bir muziplik yapmak istedi. Anahtarı çıkardı, yavaşça kapıyı açtı. İçeriden ses gelmiyordu. O da sesini çıkarmadı. Arkadan annesine yaklaşacağı zaman ses çıkaracak, onu korkutacaktı. Önce salona gitti, kimsecikler yoktu. Oradan mutfağa, yatak odasına, banyoya gitti. Annesi, Hiçbir yerde yoktu. Halbuki her zaman bu saatte evde olurdu. Tam dönüp evin kapısından çıkacağı zaman arkasından bir el omzuna dokundu. Hızla döndü, annesiydi. Sıkıca sarıldı ona ve ''Neredeydin anneciğim, bulamadım seni.'' dedi. Annesi, ''Nerede olacağım oğlum, lavabodaydım. Korktun mu?'' diye cevap verince Yasin, ''Korktum ya.'' ''Ben sensiz ne yaparım anneciğim, seni çok seviyorum.'' diyerek annesinin yanağına içten bir öpücük kondurdu. Şimdi de konuşmadaki zarf fiil eklerinin kullanıldığı cümleleri tekrar edelim. Yasin işe gideceği zaman uyanamaz, akşamları da uyumak bilmezdi. Oğlum işe gideceğin zaman bari erken uyu. Akşam yatıp uyuyacağın zaman kendine iş çıkarıyorsun. Çay içeceği zaman telefonda çarjıyla kısa bir muhabbet eder, çayını isterdi. Akşam çıkacağı zaman herkesten sonra çıkardı. İşe başlayacağı zaman öncelikle Nilgün Hanım'ın masasına bıraktığı dosyaları sayardı. Biriyle konuşacağı zaman elindeki dosyayla işini bitirir, diğer dosyaya geçmeden konuşurdu. Öğleyin yemeğe çıkacakları zaman Yasin'in son dosyayı kapatması onlar için bir çeşit öğle paydosu ziliydi. Yasin son dosyayı kapatıp esprilerine başladığı zaman büroya bir neşe dolardı. O konuşacağı zaman genelde herkes susardı. Öğle tatili bitip iş başlayacağı zaman masasının çekmecesinden sakız kutusunu çıkarır, herkese ikram ederdi. Bürodan çıkacağı zaman iş yerinde hiç kimse kalmazdı. Vapura bineceği zaman bileti elinde olur, hemen ulaşabilsin diye cebine atmazdı. Zile basacağı zaman bir muziplik yapmak istedi. Annesine yaklaşacağı zaman ses çıkaracak, onu korkutacaktı. Evin kapısından çıkacağı zaman arkasından bir el omuzuna dokundu. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.